Hayırları açıktan yapmanız ne güzel Ama onu fakirlere gizlice götürüp vermeniz sizin için daha hayırlı olur Bu sayede Allah sizin bir kısım günahlarınızı bağışlar Zira Allah yaptığınız her şeyi çok iyi bilmektedir Onları doğru yola iletmek senin görevin değildir Ancak Allah dilediğini doğru yola iletir Yaptığınız her hayır kendiniz içindir. Hayrı sadece Allah rızası için yapmalısınız. Yaptığınız her hayrın karşılığı hiçbir kaybınız olmadan size fazlasıyla ödenecektir. Siz bir hayrı açıktan da yapsanız, gizli de yapsanız yahut bir kötülüğü affetseniz Allah onu bilir. Nisa 149. Siz bir şey ister açığa uğruun, ister gizleyin Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Ahzab 54 Şeytan bunu onların göklerde ve yerde saklı onları oraya çıkaran ve sizin gizlendiğinize de açığa vurduğunuzu da bilen Allah'a secde etmeleri için yapmıştır. Neml 25 Resul-i Ekrem'in belirttiğine göre allah Teala kıyamet gününde arşının gölgesinde 7 kişiyi barındıracaktır. Bunlardan biri sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimsedir. Buhari, Müslim. Peygamber Efendimiz bir başka hadisinde ise yaptığı hayrı açıktan yapan kimseyi Kur'an-ı Kur Kerim'i yüksek sesle okuyana, yaptığı bağışı gizlice yapanı ise Kur'an-ı Kerim'i gizlice okuyana benzetmiş bu Davud, Tirmizi. Gizlice yapılan hayırlarda riya olmayacağına işaret buyurmuştur. Allah birisini fitneye düşürmek isterse artık sen onu Allah'ın elinden kurtaramazsın. Maide 41 Allah dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru bir yola iletir. Enam 39 Burada hidayetle ilgili bir hadis verilmiştir. Allah kime yol gösterirse o artık doğru yolu bulmuştur. Kimi de yoldan saptırırsa işte onlar mahvolup gitmişlerdir. Araf 178 Allah'ın yoldan saptırdığı kişiye kimsenin yol göstermeyeceği ile ilgili ayetler burada zikredilmiştir. Sen sevdiğini doğru yolu iletemezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yolu iletir. Ve doğru yola girecek olanları da en iyi o bilir. Kasas 56 Allah dilediğini doğru yola iletir ifadesinin geçtiği diğer ayetler için Bakara suresi 142. ayete ve dipnotuna bakınız. Önemli olan yaptığı hayırı Allah rızası için yapmaktır. İyi niyetle yapılan hayır farkında olmadan yanlış ellere verilmiş olsa bile zayi olmaz. Şu ayette bunu göstermektedir. Allah yolunda harcadığınız şeylerin karşılığı hiçbir kaybınız olmadan size eksiksiz verilecektir. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu sebeple geçimlerini sağlayamayan fakirlere yardım edin. Onlar dilenmekten çekindikleri için gerçek hallerini bilmeyenler onları zengin sanır. Sen ise onları simalarından tanırsın. Onlar kimseden ısrarla bir şey istemezler. Yaptığınız her hayrı Allah bilir. İslamiyet'in ilk yıllarında Medine döneminde ehli suffedenen suffe denen bazı fakir Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkar, Resul-i Ekrem'den İslamiyet'i öğrenirlerdi. Peygamber Efendimiz de onların geçimini sağlar, dine öğretmek üzere bir yere göndereceğini öğretmenleri veya bazı askeri birlikleri onların arasından seçerdi. Öte yandan her şeylerini Mekke'de bırakıp hicret eden Müslümanlar da fakir durumundaydı. Aşağıda meali verilen ayette onların bu durumunu ifade etmektedir. O, mallarda yurtlarından çıkarılıp mallarından yoksun bırakılmış Allah'ın lütuf ve rızasını arayarak Allah'a ve Resulüne yardım eden muhacirlerin de hakkı vardır. Haşr 8 Kendilerini hem fikren, hem bedenen, dine adayan, bu yüzden de geçimlerini temin etme imkanı bulamayanlar her devirde olacaktır. Resul-i Ekrem, bir iki lokma veya bir iki hurma için kapı kapı dolaşan kimsenin yoksul olmadığını, asıl yoksulun, kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu halde dilenmeyen, hali bilinip de kendisine sadaka verilmeyen kimse olduğunu belirtmiştir. Buhari Müslüm. Peygamber Efendimiz Müslümanlara kanaatkar olmayı, kimseden ısrarla bir şey istememeyi tavsiye etmiş, hatta bazı sahabilerden kimseden bir şey istememek üzere biat almış, mal biriktirmek için dilencilik yapanların kendilerini yakacak kor istediklerini, istediklerini haber vermiştir. Müslim. Şüphesiz Allah harcadığınız her şeyi bilir. Ali İmran 92. Mallarını gece ve gündüz gizlice ve açıktan hayır yapmak için verenlerin, Rableri yanında mükafatları vardır. Onlara artık ne korku vardır ne de keder. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için her sıkıntıya sabreder, namazı gerektiği şekilde kılar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizlice, açıkça bağışta bulunur. Rad 22 İman eden kullarıma söyle, alışverişin bulunmadığı, Dostluğun fayda vermediği bir gün gelip çatmadan namazını gerektiği şekilde kılsınlar. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah rızası için gizlice ve açıktan harcasınlar. İbrahim 31 Bunlar kötülüğü iyilik yaparak kendilerinden uzaklaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden bir kısmını da başkaları için harcarlar. Kasas 54 Allah'ın kitabını okuyan, namazını gerektiği şekilde kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık bağışta bulunan kimseler, hiç ziyan ihtimali olmayan bir ticari ümit edebilirler. Fatır 29 Faiz yiyenler, kıyamet günü kabirlerinden şeytan çarpmış kimseler gibi kalkacaklardır. Çünkü onlar, alışverişte Tıpkı faiz gibidir derlerdi. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Rabbinden kendisine gelen bir öğüt üzerine faizcilikten vazgeçen kimsenin daha önce kazandıkları kendine aittir. Artık onun hakkındaki kararı Allah verecektir. Kim de yeniden faizciliğe dönerse işte onlar cehennemliktir ve orada sürekli kalacaklardır. Buna göre her kul öldüğü hal üzere diriltilir hadisi, Müslüm, faiz diyenleri bekleyen tehlikeyi göstermektedir. Zaten resul Ekrem faizi alana da, verene de, hatta bu işleme şahitlik yapana da, onu yazana da lanet etmiştir. Müslüm Tirmizi Alışveriş de tıpkı faiz gibidir, diyenler ticarette her zaman kaybetme ihtimali bulunduğunu Faizde ise böyle bir tehlikenin söz konusu olmadığını dikkat almak almazlar. Ticaret yapan kimsenin sermaye ile birlikte iş ve beyin gücünü kullandığını, zamanını harcadığını, buna karşılık sabit bir gelir beklemediğini görmezden gelirler. Çalışmadan ve yatırım yapmadan faizle gelir temin edenler emek-sermaye ilişkisi aldüz ederek toplumun dengesini bozarlar. Faizi yasaklayan ayet gelmeden önce faizcilik yapan bir kimsenin kazandığı para kendisine aittir. Faizcilik yasaklanmadan önceki faizlik yapan durumu içki ve kumar yasak edilmeden önce içki içip kumar oynayanların durumu gibidir. Şu ayet buna açıklık getirmektedir. İman edip salih amel yapanlar. Bundan böyle haramlardan sakınıp, imanlarını koruyarak salih amel yapmaya devam ederlerse, daha önce yiyip içtikleri şeylerden dolayı onlara bir günah yoktur. Maide 93 Resul-i Ekrem faiz alana verene de Allah'ın lanet ettiğini, müslim bildirmiş, ahirette onlara nasıl azap edileceğini rüyasında gördüğünü belirtmiş, böyle birinin Kan gibi kırmızı bir nehirde ağzındaki bir taşla yüzdüğünü, dışarı çıkmak istediğinde ağzına bir taş daha atılarak yüzmeye mecbur edildiğini ve işkencenin böyle sürüp gittiğini haber vermiştir. Hari. Onlar bilmezler mi kullarının tövbelerini kabul eden sadaka ve zekatlarını alıp değerlerinden yalnız Allah'tır. Tövbe 104 halkın malından size artış sağlasın diye faize verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını gözeterek karşılıksız verdiğiniz zekat cinsinden şeylere gelince işte bunu yapanlar ödüllerini kat kat attıranların ta kendileridir. Rum 39. Resul Ekrem sadaka vermenin malı eksiltmeyeceğini Müslüm bir sadakaya kıyamet gününde 700 misli karşılık verileceğini, Müslüm, Allah-u Teala'nın sadakayı kabul edip, onu dağ gibi oluncaya kadar ihtimamla büyüteceğini, Buhari Müslüm, haber vermekte, faizle çoğalan bir malın mutlaka azalacağını bildirmektedir. i̇bn Mace, Ahmet bin Hanbel. Bir de şöyle buyurmaktadır, her Allah'ın günü iki melek iner, Bunlardan biri Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye beddua eder. Buhari Müslim, İman eden, salih ameller yapan, namazlarını gerektiği şekilde kılan ve zekatlarını verenlerin lapleri yanında mükafatları vardır. Onlara ne bir korku vardır debir keder. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Eğer Allah'a gerçekten inanıyorsanız, faizden doğan ancak henüz tahsil etmediğiniz kazançları almaktan vazgeçin. Eğer bunu yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaş halinde olduğunuzu bilin. Eğer tövbe ederseniz ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Şunu bilin ki cahiliye devrindeki bütün faizler tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Ana paranız sizindir. Onun ne fazlasını alarak zulme edeceksiniz ne de azını alarak zulme uğrayacaksınız. Ebu Davud, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace. Borçlu borçlu zor durumdaysa eli genişleyinceye kadar ona süre verin. Onun borcunu bütünüyle bağışlamak ise bir bilseniz sizin için ne kadar da hayırlıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kıyamet gününde Cenabı Hakk'ın gölgesinde gölgelenmek isteyen kimse zor durumda kalana süre versin veya borcunu bağışlasın. İbn Mace, Elbani, sahih sünni İbn Mace. Yine Resulullah'ın haber verdiğine göre önceki ümmetlerden Zengin bir adam hesaba çekildi. Kendisine dünyada hiç iyilik yaptın mı diye soruldu. Adam yapmadığını söyledi. Hele bir düşün denildi. Adam insanlarla alışveriş yaptığını, yanında çalışan adamlara, zor durumda olanlara kolaylık göstermelerini, fakirlerin borcunu bağışlamalarını tembih ettiğini söyledi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak biz bağışlamaya ondan daha layıkız onu affediniz buyurdu. Buhari. Müslim. Peygamber Efendimiz zor durumdaki birine borç verene her gün verdiği para kadar sadaka sevabı verileceğini borcunun süresi dolduktan sonra erteleyene de her gün için iki misli sadaka sevabı verileceğini müjdelemiştir. Ahmet bin Hanbel. Allah'ın huzuruna çıkarılacağınız günden sakının. O gün herkese hak ettiğinin karşılığı eksiksiz verilecek. Hiç kimse haksızlığa uğramayacaktır. Herkesin Allah'ın huzuruna döneceğini belirten diğer ayetler Yunus suresi 50 56. ayetim ditutunda zikredilmiştir. Geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü hesaba çekmek için onları bir araya getirdiğimizde Halleri nice olacak. Ali İmran 25 Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa kıyamet gününde hıyanet ettiği şeyin günahıyla gelecektir. Sonra herkese yaptığının karşılığı eksistlik verilecek, hiç kimseye zulmedilmeyecektir. Ali İmran 161 Allah herkese kazandığının Karşılığını vermek için böyle yapar. İbrahim 51 O gün herkes huzurumuza gelip kendi kurt kendini kurtarmaya çalışır. Herkese yaptığının karşılığı eksistlik verilir. Ve kimse haksızlığa uğratılmaz. Nahıl 111 O gün herkese ne kazandıysa onun karşılığı verilir. O gün kimseye haksızlık edilmez. Mümin 17 Allah gökleri ve yeri bir anlam ve amaca göre yaratmıştır. Onun için herkes ne kazandıysa onun karşılığını görür ve kimseye bir haksızlık yapılmaz. Casiye 22 Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Böylece Allah onlara yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak verecek ve onlara zulmetmeyecektir. Ahkaf 19. Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O, kötülük işleyenleri yaptıkları yüzünden cezalandıracak, iyilik yapanlara ise daha da güzeliyle mükafat verecektir. Necim 31. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an belirttiğine göre, öyle bir günden sakının ki ayeti, Kur'an-ı Kerim'in en son inen ayetidir. Buhari Ey iman edenler! Belli bir vade ile birbirinizden borç aldığınızda onu yazın. İçinizden biri onu doğru bir şekilde yazsın. Yazmayı bilenler Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Borçluğuna kimse de borcunu söyleyip yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun da borcunu eksik yazdırmasın. Eğer borçlu, yarım akıllı Aciz veya yazdıramayacak Durumda ise Onun menfaatini kollamakla Görevli olan kimse Doğru olarak yazdırsın Ve içinizden iki erkeği Bu anlaşmaya şahit tutun İki erkek bulamazsanız iki erkek bulunmazsa Şahitliğini kabul edebileceğiniz kimselerden Bir erkekle Bir yanılırsa Diğerinin ona hatırlatabilmesi için iki kadın şahit olsun Şahitler çağrıldıklarında şahitlik etmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun borçları vadesini belirterek yazmaya üşenmeyin. Böylece yazmanız Allah katını daha doğru, borcu isabet etmek için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Ama alışverişi peşin yapıyorsanız onu yazmaktan dolayı size bir günah yoktur. Bir de alım satımlarınızı şahit huzurunda yapın. Ancak bundan yazan da şahitlik eden de bir zarar görmesin. Eğer onlara zarar verirseniz bu sizin için günah olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Bunları size Allah öğretiyor ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Resul-i Ekrem Medine'ye hicret edince Medine'lilerin 2-3 sene ile hurma alıp sattıklarını gördü. O zaman onlara borcun hem miktarını hem de ödeneceğini zamanı belirlemelerini emretti. Buhari Müslim Peygamber Efendimiz işini becerememe beceremeyanın işine yardım etmenin bir sadaka olduğunu belirttiğine göre Buhari Yazmayı bilmeyenlerin borç senedinin yazmak da bir iyiliktir. Yakınlarına borç veren kimse bana güvenmiyor musun diyecekleri düşüncesiyle genellikle sözleşmenin yazılmasını teklif edemez. Bu daha daha bu da daha sonraları çeşitli anlaşmazlıklara yol açar. İşte bu sebeple Allahü Teala borç aktinin yazılmasını parayı verene değil alana teklif etmektedir. Bu sözleşmeyi borçlunun yazdırması ve borcunu ne zaman ödeyeceğini belirtmesi borcunu kabul ve ikrar ettiğini de gösterecektir. İçinizden ifadesiyle şahidin Müslüman olması kabul edilebileceğiniz ifadesiyle de adil ve güvenilir olması gerektiğine işaret edilmektedir. Şu ayet de Böyle olduğunu göstermektedir. Aranızdan adalet sahibi iki kişiye de şahit tutun. Resul-i Ekrem bilgisine başvurduğu zaman bildiğini söylemeyenin ağzına kıyamet gününde ateşten gem takılacağını haber vermiş Ebu Davud Tirmizi İbni Mace ihtilaf çıktığı zaman bildiklerini gelip haber veren şahidi en hayırlı şahit diye övmüştür. Müslüm Ebu Davud Tirmizi İbn-i Maci. Seferde olup da yazacak birini bulamazsanız borç karşılığında rehin alırsınız. Eğer birbirinize güvenir de rehin almazsanız kendisine güvenilen kimse Rabbi olan Allah'tan korksun da borcunu ödesin. Şahitliği saklamayın. Şahitlikten kaçınıp da bildiğini söylemeyen kimse kalbi bozuk bir günahkardır. Allah bütün yaptıklarınızı bilendir. Rehin bir borç karşılığında o borç ödenince geri alınmak şartıyla borçluğunun al alacaklıya bıraktığı kıymetli eşya veya malıdır. Resulullah Efendimiz, Öfat etmeden bir süre önce bir Yahudi tacirden ekmek yapmak üzere aldığı arpa karşılığında zırhını ona rehin bırakmıştı. Buhari. Bu iki ayette alınan borçlar için yazmak, şahit tutmak, rehin almak gibi üç türlü belgelendirmeden söz edilmekte. Sonuncu ayette ise birbirine güvenen kimselerin bu teminatlara ihtiyaç duymayabileceğini o takdirde borçlunun kendisine duyulan güveni kötüye kullanmayıp borcunu mutlaka zamanında ödemesi gerektiği belirtilmekte böylece alıp verilen borcu yazmanın bir tavsiyeden ibaret olduğunu anlaşılmaktadır. Göklerde ne var yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. İçinizden geçeni açığa vursanız da gizleseniz de Allah onun hesabını sizden sorar. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Bakar 116 16. Bu ayet nazir olunca kalplerinden geçen her düşünceden sorumlu tutulacaklarını zanneden Müslümanlar büyük bir üzüntüye kapıldılar. resul Eklem'e gelerek namaz, oruç, zekat, cihat gibi ilahi emirleri yerine getirdiklerini ama kalplerinden geçen düşüncelere hakim olamadıklarını söylediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onlara ehli kitabın yaptığı gibi işittik ve isyan ettik demeyip İşittik ve itaat ettik ey Rabbimiz. Bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır demelerini tavsiye etti. Onlar bir müddet böyle dua edince Allah-u Teala imanlarını güçlendirdi. Ardından Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyden sorunu tutmaz diye başlayan Bakara suresinin 286. ayeti nazi oldu. Müslüm, terimizi. Şu hadis-i kutsi olumsuz düşüncelerin günah olarak yazılmayacağını göstermektedir. Allahü Teala meleklere şöyle buyurur. Kulum bir kötülük yapmayı gönlünden geçirirse, onu yapmadıkça kötülük olarak yazmayın. Eğer onu yaparsa o zaman bir kötülük olarak yazın. Eğer kulum benim rızam için onu kötülüğü yapmaktan vazgeçerse, bunu onun için bir iyilik olarak yazın. Şayet bir iyilik yapmayı gönlünden geçirir de yapmazsa siz onu bir iyilik olarak yazın. Eğer onu yaparsa o zaman on mislinden yedi yüz misline kadar iyilik olarak yazın. Buhari, Müslüm. De ki, gönüllerinizdekini saklasanız da, açığa vursanız da Allah onu bilir. O göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Allah her şeye kadirdir. Ali İmran 29 Allah-u Teala'nın dilediğini bağışlayıp veya merhamet edip dilediğini azap edeceği ifadesi Ali İmran 129 Maide 1840, 40 Ankebut 21 Fethi 14'te geçmektedir. Cenab-ı Hak azabı hak etmiş olanlardan dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Onun Dilediğine azap edişi, adaletten uzak, keyifli bir uygulama değildir. Çünkü o, kimseye zarara kadar haksızlık etmez. Herkese kazandığını eksiksiz verir. Hatta iyiliği kat kat arttırır. Üstelik kendi katından pek büyük bir pek büyük bir ecir verir. Bakara 281 Nisa 40 Yunus 44 kef 49. Şu husus iyi bilinmelidir. Allah'ın azabı adalettir. Bağışlanması ise lütuftur. Her ikisini de bir mecburiyetten değil tamamen kendi iradesiyle yapar. Bu ve benzeri ayetlerde sık sık Allah'ın dilemesine atıfta bulunulması bu noktayı teyit etmek içindir. Yoksa bir keyiflik ifadesi değildir. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Çünkü lütuf da ceza da onun elindedir ve o kimin neye layık olduğunu hakkıyla bilir. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, peygamberleri arasında hiçbir ayrım yapmayıp diye iman ettiler. İşittik ''Ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz ancak sanadır.'' dediler. ''Biz o peygamberler arasında hiçbir ayrım yapmayız.'' Bakara 136. ''Allah kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyden sorumlu tutmaz.'' Herkesin ettiği iyilik kendi yararına, işlediği kötülük kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, eğer unutur yahut hata edersek bizi cezalandırma. Ey Rabbimiz, daha öncelere, daha öncekilere yüklediğin gibi bize ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, kaldıramayacağımız yükü bize yükleme. Günahlarımızı affet, bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım eyle. Bu konuda bilmeyerek yaptığınız hatalardan dolayı size bir günah yoktur ancak bilinçli ve kasten yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ahzap 5. Kimse gücünün yetmeyeceği şeyden sorumlu tutulmaz. Bakara 233 Miraç'ta Resul-i Ekrem'e beş vakit namazla birlikte bu surenin son iki ayeti hediye edilmiş ve Allah'a şirk koşmayan ondan başkasına elah diye tapmayan ümmetinin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. Müslim Tirmizi Yeryüzüne ilk defa inen bir melek sevgili peygamberimizi sadece sana verilen daha önce hiçbir peygambere verilmeyen iki nur sebebiyle seni tebrik ederim diye kutlamış, bu iki nurun Fatiha suresi ile Bakara suresinin son iki ayeti Amenen Rasul olduğu bildirmiştir. Müslüm Nesai. Resul-i Ekrem de bir gecede Bakara suresinin Son iki ayetini Amene Resulü'ye okuyan kimseye bu ayetler her bakımdan yeterli olur buyurmuştur. Buhari Müslim. Bu ayette dört dua cümlesi bulunmaktadır. Resul-i Ekrem Rabbimiz eğer unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme duasından hemen sonra Allah-u Teala'nın evet öyle yaptım buyurduğunu diğer üç duadan sonra da aynı sözü tekrarladığını müjdelemiştir. Müslim kelime